Oturarak namaz kılmak durumunda olan bir e, Müslüman imkanı olduğu kadar ayakta durabileceği kadar ayakta durmalı. Mesela bir rekat ayakta namaz kılabiliyorsa bir rekat ayakta kılmalı. İki rekat kılabiliyorsa iki rekat ayakta kılabilmeli. Ancak hiçbir şekilde ayakta dura duramıyorsa, ayakta durarak namaz kılma imkanı yoksa hı hı. E, en azından iftitah tekbirini Allahu Ekber diyerek o tekbiri ayakta alır ve ondan sonra oturur. Biz daha kötüsünü düşünelim. Böyle bir imkanı da yoksa, tamamen zaten oturuyorsa o zaman sen tekbiri almak için ayağa kalktan Oturduğu yerde de tekbirini alabilir. Ancak ifade ettiğimiz gibi buradaki ruhsat kişinin gücüne kuvvetine göre değişir. Eğer bir şekilde namazın bir kısmını bile rükunlarını yerine getirerek ayakta kılarak kılabiliyorsa onu oturarak kılması doğru olmaz. Bu beyefendi de ayakta tekbirini alır, iftitaht tekbirini Allah-u Ekber diyerek daha sonra oturarak namazına devam edebilir.